Tuvalete gidelim, nasıl geleceksin? Ne okuyacaksın? Ne Çıkarken ne okuyacaksın? Gece namazı nasıl kılınır? Ne okunur? Kabir ziyaretleri şunları bunları. Tamamı bunun içine varacağım. hocam. Evet. Yani eksik yok yani. Bir şey tamam. Allah diyor ben dininizi kemal erdirdim. Yani neyle doldu İslam ahli? Kur'an ve Sûret'e Kur full doldu. Tamam. Sen diyorsun ki Allah'ım diyorsun? ben Fatiha suresini okuyacağım. Fatiha Sûresi bu dinde var. Ama ben bunu secdede okuyacağım.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 Çünkü sen dışarı attın balığı. Tabiri caizse. O gitti yani. Peki hiç mi eklemeyeceksin? Boş yeri varsa ekle. Ama boş yeri olsa canım dükkan senin. <gülüyor> Ama boş yeri yok. Evet. Tamam hocam. Burada sen bak yaptın tahribatlara bak. Allah'ım sen bize bir peygamber gönderdin aleyhisselam. O bize bazı şeyler öğretiyor. Ama yetersiz kaldı o. Bak hocam.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 Böyle bal gibi, şu bal var ya hocam. Hakiki o, bal. Hakiki bal gibi evet, bir örnek var. bal var, bal da iyi. Ben Allah size sizi yarabiliyor. Ben kardeşlerimi seviyorum. Allah razı olsun. Şimdi hocam, ben diyorum ki, ey Müslümanlar, ey dostlarım ve ey düşmanlarım diyorum. Tamam Bana ulaşmanız için ben gittim Türksel'de bir hat aldım, numara aldım. 0532 274, 25. Yanız kayıt yapıyorum. Tamam, Or değil. orada bip yapacağım. Hani özel tamam. dediğiniz ya reklama Hı -hı. girmesin diye. Tabii, yapacağız. bip yapsın. Tamam, bip yaparsın hocam. Bipsel. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> tamam. Şimdi şu rakamı ben seçtim. Kimseye de danışmadım. Bana dedi ki Fezullah Bey dedi, şunu hangisini seçersin? Hı -hı. Ben şunu seçiyorum dedim. Yani sonu 46 ile bitiyor. Ya, biraz biraz koysun. <gülüyor> tamam sonu 46 ile bitiyor. Evet. Ey dostlarım ey düşmanlarım,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 Ama Fevzah Malatya'da bu 46 olmuyor. Ben kırk yapacağım. O zaman başka nakdeci gelir başka yere gider. Sen oynayamazsın. Artı bir eksi bir oynayamazsın. Şimdi din de aynı böyle. Tüm ibadeten bir şifresi var hocam. Mesela ben tuvaletteki tam çıkacağım. Yarabiliyorum tuvaletten çıkarken okunacak bir şifre bana söyler. Onu okuyayım ben. hufranek'e neke. Yarabı gufra <gülüyor> ek yapmak için. Yani hufranek'e işte babamı da bağışla, annemi de bağışla.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 Dört ağır gel olmuyor diyor. Bir anahtarın dişleri gibi ya. Yani. Aynen öyle. Bravo. Aynen evet. öyle. Yani olmuyor hocam. Yani bu dinin sahibi şifreyi veriyor. Sen ekleme, çıkarma yapamıyorsun yani. Elin kolun bağlı hocam. Allah evliliği vermiyor. Peygamber ne vermemiş hocam? Sana mı verecek? Doğrudur. Yani şu tıklama oynadığından sen gidiyorsun hocam. Yani başkasına gidiyor. Sen evet. son iki rakam söylesene bana telefon numaranı. Ee 44. 44. Vay, tamam hadi. <gülüyor> Hocam, Mermeket nere? Mardin. Mardin kaç? 46 47 mı? 47 hocam. 47. <gülüyor> ya İbrahim'e 47 aşırı. Hop, Hocam Ömer'e gidiyor. Ömer'e gider. Hocam Fevza, kusura bakma. Şu numara guzu guzu çevireceksin. tamam? Mı? Evet. Bana ulaşmak istiyorsan. O zaman Allah der ki kuluna, <gülüyor> ey kulum yaptın ibadetin bana ulaşmasını istiyor musun? Ya Rabbi elbette istiyorum. O zaman şu şifreyi tuşlayacaksın. Ben o şifreyi kimden öğreneceğim? Resulullah Selam'la. Peki şeyhimden ona o şifreyi vermedin. Hocam, bir bidatın temeli bu. Hocam, Allah razı olsun. Adlerin bir dağıt ad olduğunu sunduğun zaman garip kalıyorsun. Mesela hı hı. bir ortamda, Fethi Hocamın dediği gibi, mesela bir e, havşurma esnasında, hı hı. Elhamdülillah diyoruz, o yehdine vehdi o sayıyor, veldeyne, veldeyne, irhametin, birçok şey soruyor. Diyorum ki, bak dur ya, dur nereye gitme? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl öğrettiyse hı. o kadar. <gülüyor> davaz nereye gitme? Yok diyor, ne zararı var diyor. Anneni de kattım diyor. Babanı da kattım. Zülalini de kattım. Hepsine rahmet okudum. Ben, Daha neyse. Başka zaman söyle. Tamam hocam. Aynen söylüyorum. Orada da tek kalıyorsun. Nasıl yani? E... İşte dediği gibi bu mantığı anlayamıyorum. <gülüyor> bu mantık aslında. hocam. Temel aslında bu. bu hapşırmakla ilgili en güzel örnek Abdullah İbni Ömer birisi onun yanında hapşırıyor. Diyor ki elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah öyle deyince Abdullah İbni Ömer ona diyor ki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 Fatih Sultan Mehmet'in de aynı şeyi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in terk ettiği sünnetlerden evet. hiçbirini terk etmiyor. Maşallah. Ben bunları kılacağım diyor. Hmm. Yani ikinci namazının sünneti, yatsı namazının sünnetleri bunları hep kılıyor. Hiç hmm. yani daha fazla. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha fazla mı seviyorsun Allah'ı? Maşallah. Evet. Hı -hı. O terk etmiş. Biz de terk ettik. Demin sizin söylediğiniz mevzu. Hani <gülüyor> dediniz ya hani hapşırdı dua ediyor. Onu başka Hı -hı. zaman yapsa dediğini. He ibadetin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 Mukayyet olanlar nedir? Bunlar inşallah namazda Hı. vesaire. Bütün ibadetlerde. Şimdi e, örnek veriyorum. Namazdan sonra 33 defa. Subhanallah. Hı. 33. Hı. Elhamdülillah. 33. Allahu Akbar. Bu mukayyet. Allah Azzel Azzel burada bu kadar söyledi. Yani senin 34 yapman iyilik değildir. Çünkü Hı. dinde bir yeniliktir. Hı. Azzel Azzel Hı. Azzel Azzel Azzel Azzel Azzel Azzel Azzel Azzel Azzel Azzel Azzel Azzel Azzel Azzel Azzel Azzel Azzel E, dinde olmayan Hı -hı. bizim bu işimizde olmayan bir şeyi ihdar ederse bu ondan merduttur. Şimdi adam diyor ki ne ne zararı var diyor yani 300 desem 5 ben yani. doğrudur zararı yok. Ancak o vakit için o an için senden istenen 33'tür. Bunu bitir bu mukayyet bir zikirdir. Çok güzel. Ondan sonra kırlıyon Yürürken mi söylersin? Yatarken mi söylersin? Hı -hı. Efendim uyurken mi nasıl istiyorsan söyle. Ey saymaksızın söyle ben bal yiyorum abi sana afiyet olsun sen bak sana elma öyle mi o yüzden sözü aldım biraz bal yiyin inşallah şimdi örnek biliyorsunuz Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam diyor ki sabahleyin üç defa radiyatü billahi rabban ve bilislami dinen ve muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem nebiye ve akşam üç defa ey sen sünnete uymak için bunu yerine getirirsin ondan sonra sen bunu ne kadar demek istersen saymaksızın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 izafi bir dağıt diyoruz. Şimdi bugünlerde yoğun bir şekilde <gülüyor> bunu ders olarak yapıyoruz. Çünkü ben bir yıldır reddediyorum görüntülü dersi. <gülüyor> yani şu an yani hep ses sadece ses dersi yapıyordu. Ama şu an görüntülü. Niçin? Ben çünkü bazı bir dağıtçılarla, Kemal kardeş bilir, münazaralar yaptım. Bunlar Habeşi. <gülüyor> e, bu münazaralarla yeni ki hocam. He, nasıl yeni ...yayılan yani. Edeceğim. En büyük tehlikelerden bir tanesi. Bidat yani de, hakkı mahvede. saptırmadan ne gördüysem... ...onların da sesi kayıtlı. Hı. Pazaralar kaydettik. ettik. Ee, nasıl saptırdıklarını gördüğüm için... E, ...bu sefer razı oldum. Hani Çünkü adam YouTube YouTube'a basıyor. Bidat diyor. Bidat-ı hasene iddiasında olanların görüntüleri çıkıyor. Yani bizim gibi düşünenler maalesef pek yok. Hı. Bunu bana arkadaşlar uyardılar. Sağolsun bir abimiz var öyle şey yaptı. Dedi ki yani... Hı.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 Fatiha suresi asli itibariyle var Kur'an'dan yani. bir sûredir. Ancak falan yerde ölünün arkasında hı hı. okuyacağım veya dediğiniz gibi secdede okuyacağım dendiği zaman bu keyfiyetiyle izafi bir bid'aattır. Ey bid'aattır. Ezan asli itibariyle dinde var. Hı hı. Ama denirse ki ben bunu bayram namazı için okuyacağım veya eküsûf namazı için okuyacağım derse asli itibariyle bu bid'aattır. Niçin? Şunun da çok iyi anlaşılması gerekiyor. İlim ehlimiz Sünneti ikiye ayırıyor. Yani sünnetin o takriri sünnet efendim lafzi Aişe (s.a.v.)'nin söylediği hadisler veya ameli değil. Şu manada ikiye ayırıyor. Es-sunneti terkiyye, es-sunneti ameliye. Nedem ekdir? Resulullah was terk ettiğini terk etmek sünnettir. was (s.a.v.) Allah Resulü (s.a.v.)'in tamam. Terk ettiğini terk etmek sünnettir. Hocam süredim bal gibi pişti. Allahu ekber. Elhamdülillah bu ortaya konmuş ilim ehlimizce. Eee eee Allah, <gülüyor> Allah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin terk ettiğiyi terk etmek sünnettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu söz için buraya gelmek değirdi ya. Allah sizden razı olsun. Gel hocam sıkı sıkı inşallah. He. Daha sanki. sık geleceğim. Allah Resulü <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığını yapmak sünnettir. Ayette diyor ya vema atekumur resulu fekufu ve ma nehaakum anhu fente Resul size neyi verdiyse onu alınız. Size neyi yasakladıysa ondan sakınız. Ne demek istedim? Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığını yapmak sünnet, terk ettiğini terk etmek sünnet. Örnek verelim. Aleyhisselatü Vesselam bayram namazında ezan okumayı yapmadı. Bunu terk etti. Aleyhisselatü Vesselam çok, için çok kolay bir şeydi. Bilal'a derdik ey Bilal kalk ha. ezan oku. Ama Aleyhisselatü Vesselam bunu terk etti. Ha, dolayısıyla burada sünnet olan terk etmektir. Çünkü o bunu terk etti. Niçin?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 Özellikle ilk üç saf. Hı hı. Aralarında tek tek gezer. Hı hı. Tek tek gezer. Hani kiminin göğsünü, kiminin ayaklarını birleştirir. ve Hatta derdi ki ben önden sizi gördüğüm gibi namazda hı hı. arkamdan Arkamın da sizi hı hı. görüyorum. Allah azze ve celle ona bu özellik vermiştir. Bu da ne ilmek var biliyor musun hocam? Şu evet. Şu ilmek var bakın. Süfhanallah. Şu Şimdi şuna nasaf mı hocam? Demin hı. imam. O oh, hem kimler var kimler yok hem onları görüyorum. Ha aynen. Değil mi hocam? Aynen öyledir. Artık ya filan niye yok? Kaç gün görmüyorum. Aksi ah, ip olsa hocam bakmaz zaten onlar ha. duruyor Allah. Im. Abi o bir ip de düzene sokamıyor şimdi. Kur'an ve Sünnet ha. iyi anlaşılmayınca o ip Tabii. de fayda vermiyor. Oo. Hele özellikle namazdan sonra Hz. Vâsîlîmin tamamen yüzünü cemaate dönüp Hı. oturması tam dediğinize işarettir. Kim gelmiş kim, kim gelmemiş. Hastaysa bunu biliyor. Ve Şunu diyorlar yani ilim ehlimiz. Şimdi burada Aişe Aleyhisselam safları geziyor. Hatta tabiinden birisi diyor ki: "Hz. Amr Radiyallahu zamanında diyor, Ömer'in safların arasında gezip ayağına vurduklarından biri bendim." diyor. Göbek, göbeğini çek içeri falan. Yani Hz. Amr Radiyallahu Anhu'nun ayağına yani vuruyor diyor. Böyle saflarını birleştir. Şimdi Aişe Aleyhisselam ta ki bir okun ucunun birleşmesi gibi yani aynı hizada, aynı safta oluncaya kadar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu safların içinde gezer ve onları böyle terbiye ederdi. Halbuki ibbağlamak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'e çok kolaydı. <gülüyor> ya da birisi e, öldü, Aleyhisselatü Vesselam diyebilirdi, kalk bir sela ver falanın öldüğünü ilan et Ve benzer yani. <gülüyor> Dolayısıyla es sünnet i Terkiyye diye adlandırılan bu şey, Ey Aleyhisselatü Vesselam'ın terk ettiğini terk etmek sünnet. Es sünnet i Ameli, Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığını sünnet yapmak, yapmak sünnet. Ben şey merak ediyorum hocam. Şimdi Resulü Aleyhisselam yapmadığı şeyler yapıyorlar. Bidat-ı Hasene diyorlar. He. He. Ben bu sabah namazının iki rekat sünnetini dört rekete çıkarsam ne ne zarar var hocam? Ve bugün niye kimse bu cesareti yapmıyor? Engel olan ne? Yani bugün bir e, bidatı normal karşılayan ya da bir daha Hasene deyip de Orada niye de, yapmıyor bunu? Orada neden yapmıyor? Caydırıcı olan etken ne? Yani mevlisi Yasak okuyor. Okuyor niye sabahın iki dörde niye çıkarmıyor? He. Onu, niye, onu niye böyle yapmıyor? Yani demek ki Kendilerine göre bazı şeyler var yani. Bir sarı çizgiler mi var acaba? işte Korkuyor kırmızı var. çizgiler sarı çizgiler evet. meselesi yani. Bunda oynama, oynama yapmıyorlar. Bunda oynama yapmıyorlar. Bence en uygunu bu. He. Secde var. He. Öyle ya kulun Aynen. yakın oldu. Aynen. Yani, sen esselale uğraşasın. Zaten biz bunu soruyoruz ya diyoruz ki ölçü nedir? Yani bir bidat-ı haseneyi uygulamada ölçü nedir bize söyleyin. Aynı birisine sordum. Ne yaptılar ya bir imamdı önümüzde namaz kılıyor namaz bitti ha şey ee, hocam şey yaptı amin demiyor mesela okurken Dallin diyor hemen hızlı okuyor falan ona dedim ki ne niçin dedim imamdı bu niçin dedim amin demiyorsun Sen amin dersen bizim de amin deyişimiz meleklerin amin demesine denk gelirse Allah bizim geçmiş günahlarımızı bağışlar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 lütfen dedim bana bidat daha seni iyi anladım dedim, Bidat-ı Seyyiye'den bana bir örnek verir misiniz yani bir tane örnek gösterin de deyinkine işte şu Bidat-ı Seyyiye'dir, bana bunu söyleyin dedim. Var var dedi çok var, ben dedim çok istemiyorum, bir tane istiyorum Hı -hı. dedim. Çünkü bütün bidatler Hasen'e düşüncesiyle çıkıyor, iyi Aynen. yani diye. Yani. Baktım dedi düşünüyor yok, dedi, sigara içmek dedi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çünkü başka bir şey, başka bir şey. O kadar çok ki sigara kardeş. Ama o da bu sözüne güldü. Yani ben gülünce o da bu sözüne güldü. Dedim ki la habla, la habla, kuvvet el la Kendinizi kandırmayınız. Yani Allah'tan korkun. Yine bir mazim böyle okuyor, baktım diyor. Allahum a rabbi hadi dâvât tamti ve sallâhât Ezan duasını okuyor. Neyse geldi. İyi güzel zaten yüksek sesle tek başına Hı. okuması bir dertken. Baktım dedi derece-tir rafi'atü'l-aliye. Işte, ee dedi onu dedi eee derecelerin en yükseğine çıkar falan eklemeler yaptı. Omuzuna dokundum bittikten sonra. Şöyle döndüm. Ne dersin dedim? Resulullah aleyhissalatu vesselam eksik bırakmıştı. Sen mi tamamladın? Çünkü lafızlarda Tabii. ziyadelik yaptın. Vallahi dedim Allah Allah'a isyan ediyorsun. Rasulullah'ın sünnetine muhalefet ediyoruz. Ya dedi hocam bize de böyle öğrettiler dedi. Ya. Atalarımızın dini. He. Hocam işte İslam dinini vallahi bir farkına varsa da var ya ben ne yaptılar? Ben dedim ki şu mantığı sizden alır, orada anlatırım ama inşallah buradan <gülüyor> bizimki bizde bu böyle olduğu gibi şey olur. Ancak şu numara, numara örneği, şu numara örneği Hı. çok e, isabetli, şunun, Hı. bunun tefsiri yani. Aynen aynen Heh, aynen. Bunun tefsiri Hı. Hı. Hı. he. E, Bidat, bidat konusunu önemsemek gerekir. Çünkü ümmeti akidede, amelde, menhecde birçok hususta sapıklığa düşüren şey bu. Bir de hocam bu bidatın ne tür zararı var biliyor musunuz? Ben bahleyeyim siz konuşmayın. E, tamam Allah razı olsun. Sizin bir parantez açabilir miyim? Tabii Bugün ki. Den, e, örnek vereyim. Bugün bizim bir köylü vefat etti. Talkin meselesinde. Hmm. E, Cenab-ı defin işlem e, esnasında Talkin verirken genç bir hoca Ee, yanlış tahlil verdi annesinin ismini söyleyeceğine babas e, şey e, ölenin ismini söyleyeceğine dirilen ismini söyledi yani kızıdır şudur şunun oğlu da şöyle dedi derken melekler karıştırır karıştırabilir oradan yani. o, oradan yanındaki <gülüyor> bir etti. öyle o değil dedi yanlış söyledin dedi böyle söyleyeceksin dedi Ümmü, Binti ikisinin Hı -hı. ismini karıştırdı öyle değil böyle o genç hocanın da kafası karıştı genç çocuğa <gülüyor> yar kayattılar sen <Sonra> çekil dediler. <gülüyor> Yaşlı bir Seyda geldi. Yaşlı biri geldi, okudu. O biri de ağrına gitti. Hmm. Yani hocam bak bir daha atlar gerçekten. <gülüyor> Allah'u akbar. Öyle bir şey denk geldik. Baktım, o birerini tanıyorum, o gençi. Dedim ki tamam idare et yani. Onlar yanlış yaptı, Hı -hı. sen şey yapma. Yani kızdı, bayağı kızdı. İki Yanlış bir doğru yani, yapmazdılar değil Yani kavgaya kadar getirecektiler tabii ki. Sübhanallah. Dedim, şey yapma. Sakin ol. Bu bize de yakışan akşam budur yani.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 hani ölülerin arkasından şu an yasin okunması doğru ah, hadis var hasen bir hadis ancak ölmek üzere herhalde değil mi? Ölmüştüm ölmek üzere sadece. niçin? mesela mesela <gülüyor> ölülerimize yasin okuyunuz ey burada ölmek üzere olanlara. niçin? çünkü hadiste diyor ki velakkinu mevtâkum <gülüyor> la ilahe illallah diyor ki ölülerinize diyor la ilahe illallah terkîn edin ey eğer bu söz gerçek manada ölü ise demek ki bizim mezarlara gidip hadi la ilahe illallah de. Telkin yani hmm. ey ona telkin ediniz. Söyleyiniz yani. Hı -hı. Bunu yapmamız gerekir. Telkin edip la ilahe illallah deyiniz. Çünkü hadis var. Buradan hepimiz çok iyi anlamaktayız. Sünnetteki yeri de Niye? budur. tercüme hatası yapıldı ya yıllardır? Tercüme hatası yapıldı. Ölmez üzere yapılmadı. denmede ölülerinize dendi. He, işte burada burada ne yapıyor? Parantez açılması gerekmiyor bile. Parantez açılması gerekiyor işte. Daha önce konuştuk hatırlarsanız bu tercüme hatalarının nelle remal olduğunu nasıl sıkıntıları olduğunu. Şimdi e, burada ben o, öyle, o örneği veriyorum. Mümkün mü? Peki Ayet mesela "Velakinnu mevtakum la ilaha derken ne demek istiyor? Diyor ki yani buradan kasıt ölmek üzere olanlardır. Bunu bir dâccı söylüyor. Yasin'i iddia eden. Peki dön burada da diyor ölülerinize yasin okuyunuz. Niçin buradan şunu anlamıyorsun? Henüz o işitebiliyorken, hı hı. henüz işitebiliyorken ölmek üzereyken çünkü ashabın uygulaması buydu.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 hiç onlardan korkma ve seri e, ne seri bir dille onlara de ki Rabbim Allah'tır şöyle böyle bak Kopya yani, ver ha bu bu zaten bu hadisi böyle anladığı için orada ona telkin ediyor. Ancak Ali Seyyid ve Selam'a bakıyoruz. Mesela Berra İbnü'l Hazib'ten gelen bir rivayet var. Müthiş bir şeydir. Bir şey demiştim, bir şey <gülüyor> <mu>? <gülüyor> e, ne ne diyor abi orada? burada? Berra İbnü'l Hazib diyor ki Ensar'dan birisi vefat etti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 E i̇şte ruh nasıl çıkar? Kabre konunca melekler gelip ne söyler? Ayyissalatü Vesselam. Bunu uzun uzun anlatıyor. Dolayısıyla buradakiler de bundan elbette ki ibret alücünün onların imtihanı devam ediyor. Hı hı hı hı hı hı. Artık o ölmüş olan kimse için imtihan bitmiş. Kim <gülüyor> bugün Kemal kardeşim verdiği örnekle isim karıştırıyor. Zaten batıl bir iş yapıyor. O batılı da yüzüne gözüne bulaştırıyor. Sonuç problem yani. Tamam, tamam. Şimdi hocam Evet. <gülüyor> Şu an soframızda mandalin, e, elma var, bal var, bir de hurma e, var. Hurma var. Şimdi yıllardır sen mandala gittiğinde, elma istediğinde şuna karıştırıyor musun hocam hiç? Hayır. Peki Allah Teala, sistemi şimdi bir bozmuş olsaydı, bunu mandalin olarak alıyorsun, bir içine açıyorsun, kabak çıkıyor. Hı. Ya da üzüm çıkıyor. Sistem bozulur değil mi hocam? Hı hı. Tamam. Şimdi bizim dinimiz marka dindir. Tamam hocam? Dünyanın her tarafında aynı ambalaj görürse bir batılı bunun evrensel bir din olduğunu anlar hocam. Evet. Tamam. Buraya geliyor bir batılı düşün ki ben Moskova'lı bir yeni bu dine girecek olan bir Müslüman adayıyım. Şöyle İslam dininde bir şöyle bir geziyorum tamam bakın hakikaten bu din evrensel ve gerçekten sağlam bir din mi? Buraya geliyorum diyelim ki yeni bir bidatla karşılaşıyorum ama bidatı olun anlayamıyorum ben demek bu dine varmış. Kayseri'ye gidiyorum o yok. Ya niye böyle? Ya bu soruda üretilmiş? Lan o da Müslümanı, bu da Müslüman diyor. Allah Allah. Başka bir ile gidiyorum. Başka bir e, bidatla karşılaşıyorum. Başkasına girip o ikisi de yok. Ya niye böyle? Ya baza böyle yapıyor. Hocam ben bu dine girmem. Yani batılı ikna etmek istiyorsak Af Afrika'lı yanına gittiğin zaman aynı subhanekallahüme bihamdike, Kaysale subhanekallahüme bihamdike. Marka olacaksınız. Şunu mu demek istiyorsunuz? Hı -hı. Bidatın insanlık üzerinde, insanlık değil, Hı -hı. çünkü Müslümanı ve gayrimüslümanı. İnsanlık üzerindeki olumsuz etkilerini ve zararlarını Kesinlikle. Hocam dinin doğru doğrulaşmasına evet. engel. Aynen öyledir. Çünkü ben diyeceğim, dayı neden böyle yapıyorsun? Ya sünnettir, sevaptır ha diyor tamam mı? Başkasına gidiyor, ya bu bidattır ha diyor. E ben hangisine karar vereceğim hocam? İran'daki şiileri farklı görüyor. Ha, böyle... Yani dövünüyor. o aynen, yapıyor. aynen aynen. Şöyledir, böyledir ve benzeri. Hatta bir yaz yazdım. Beş Japon Müslümanlar için Türkiye gelirse hatırlıyor musunuz? Evet okudum onu. He? Yani beş ayrı. Bu Japon kime arkadaşlar? Herkes 50 senelde cemaat diyor hocam. Biri sevgili müşrikler diyor. Biri diyor parti moy ver diyor. Biri diyor bu tarkat dinidir. Biri diyor işte selam. Yani Japon girmez ki bu dine hocam. Beş ayrı kafana hocam, ses. İslam'ın en büyük düşmanlarından yaşayan Firavun e, bu çıkıyor diyor ki yani Haçlı seferleri ilan ediyor. Diyor ki bütün Müslümanlara tasavvufu benimsetmemiz gerekiyor. Hı hı. Yani düşünün İslam düşmanı, İslam'ın Müslümanların kanını içte doymayan biri hı hı. tasavvufu, tarikatı teşvik ediyor. Öneriyor. Uyuşturacak hocam. Uyuşturacak. Hı hı. Bu yani kuzu, de, ku, bu şey, de, kurtu de, kuzu yapacak hocam. Onun tavsiyesi. Kesinlikle öyle. Evet. Sen düşmanlık reçetesi ilaç alıyorsun. Bunun gibi hı. bir şey hocam ya. Düşman sana şifa arayacak bir şey verir mi? Hı. Şimdi hocam,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 ben 2012'deyim, tamam hocam. Şurası da ben ölüm tarihim diyelim, yaşlıktan gelecek ölüm tarihi. En fazla 100 sene yaşarım. 150 sene yaşarım en fazla. Bakıyorum böyle yukarıdan bakıyorum, şurası 150 sene hocam, tamam. Şurası tam duvarında bir de kıyamet saati. Hı hı. Benim yarabiliyorum. Ben bu dini ölünceye kadar seçmedim. Bir. Ben dinine hizmet etme şeyini görev vazifesini Ölünceye kadar yapmadım. Ben istiyorum işte ki kıyamete kadar ben e dinine hizmet edeyim. Yani o saatte kadar ben yaşamayı ümit ediyorum. Tamam mı? O sur sesini en son ben işteyim. Ben görebim tüm insanlar helak ol bitti. Artık insan yok. Yarabbi en son benim canım. Art Artık insan kalmadı. Tamam mı hocam? O yüzden ben 60 yıl, 70 yıl unuttum. Yani unuttum. Şu an kaç yaşındasın abi? 40. <gülüyor> <gülüyor> ben de 43 yaşındayım. Peki ne kadar yaşayacaksın? Kıyamet saatine kadar hangi yol üzerinde? Da, İslam daveti yolu üzerinde. Ha çık yola bakalım. Allah seni bu yolda görmek istiyor. Devam ediyorum ediyorum ediyorum ediyorum. Öğle geldi. Fevzat dur dedi. Sen kimsin diyorum. Fevzat e, artık yeter yani. Seni Allah katına çıkaracaksın. Yarabiliyorum. Bu senin memurun. Kenara çekilse ben oraya kadar devam edecektim. Ben Bu hiç hesabında yoktu bu. Çünkü ben hep oraya hesapladım. O yüzden ben şu ecri istiyorum senden. Tamam mı hocam? Bak güzeli ya kadar pratikli. niyet artık pratik. Bu saatten sonra kalan kısım niyet. Vallahi. Allah niyet tecrübe vermiyor hocam? Evet veriyorum. veriyor. Veriyor. o zaman biz ya ne yapalım? İşte ee, davet edeceğiz. Peki ölüm meleği geldi yanına. Dedi ki İbrahimciğim dedi. sal veriyorum. Hı -hı. Birazdan Allah'ın katına seni çıkaracağım. Allah sana dese ki nasıl bir projeyle geldin? Şu kalan kısımdan bahsedelim ha. Hı, -hı. bir projem yoktu. Hocam sen ölmüşsün haberin yok.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 Ben o saate kadar yaşamayı Allah'tan ümit ediyorum. Emin tamam mı? Ümit ediyorum. Ümit ediyorum ama bu pratikte de var. Bak gerçekte nasıl var biliyor musun? Harket, seyredin. Şimdi şu bir ceset mi? Evet. Ceset. Bu cesedi arabaya benzetiyoruz hocam. Tamam mı? İçindeki şoförü de ruh dediğimiz içindeki şoför. Tamam. Ama nasıl bir şey biz bilmiyoruz. Bu ruh cesede hareket ediyor. Ama şerde ama hayırda. Tamam Ben bu ruha şu kadar bir bilgi yükledim.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 Yani benim o şeyimi bilgilere biz kodlama yapalım hocam. Hı -hı. Diyelim ki F nokta B. Tamam hocam. Şu. Benim yarabiliyorum ben o saate kadar şunu yer üstünde hareket halinde böyle dolaşmasını istiyorum. Ana merkez ölecek. Ben bunu biliyorum. Hı -hı. Fakat sadece bu şu ceset bina yıkılacak. İçindeki föyüzde bilgisayar başında ölmeyecek yani. Çünkü o bu. Tamam hocam. Hı -hı. Mesela ben yatarken diyelim, geceleri bitene bayan benim kitabımı almıştır, okuyordur. arkasına ben yok muyum? Bak bacım diyorum. Hı hı. Öyle yani. Ana cesedin uyuması demek bu kitabın ebediyen açılmaması demek değildir hocam. Şu an İbni Hacer şunu açtığın an melekler takır takır aşağı indirtiyor diyor. Sadaka-i cariye dediğim ben şey. Ben onu onu anlatmaya He. çalışıyorum. Ama bak sadaka-i cariye dediğin zaman o şey hocam. O yüzden şimdiye kadar söylemedim. Sen nasıl anlatacaksın diye bak bekliyorum. ben e, şimdi hocam bazı kavramlar var. E, biraz pasif kalmış tamam mı hocam? Bak kavram suçu değil. Akşamki verdiğimiz örnek gibi. Allah arzası için Aynen. ama o nedir? Ha susmak yani. O ne aynı. susmak? Ha, bu. Hı -hı. Ben bu kavramlara saygım var kenarda. Bak şu an kenadıma kenarda diyorum. ama yoksa bu şey haksızlık oluyor. Ne demek sadıkacak kenarda? Ben buna yani ben bu görüyorum. karlı alışverişi bu kelime ile <gülüyor> Ee, dolduramıyoruz. İyi Çok ha, o manada. Çok güzel. Çok güzel. Sen daha iyi e, Estağfurullah. Şey yaptım, Estağfurullah. ifade ettin. Şimdi ben diyorum ki ya Rabbi diyorum ben bunu fotokopi yaparsam tamam hocam binlerce üretirsem bunu binlerce kişiye sunarsam binlerce yaşı yürüyen feyze olmuş olur. Zaten sen de ona değer veriyorsun. Bu cesede değil. Bu ceset yaşlanmış umurunda değil. Yani bu açıdan bakarsak umurunda değil. Tamam Hı -hı. hocam? O zaman benim adıyla ne yapmam gerekiyor hocam? Şu ceset şey bilgileri ama internet ama kitap ama gazete ama broşür ama dergi hiç her neyse bir şekilde yer üstünde tutmak hocam. Eğer ben bir doküman bırakmadan toprağa girersem ham bu giriyor toprağa. O zaman ben kaybediyorum. O zaman. O yüzden. O dediğiniz o 150 yılda bitiyor bir iş. Bitiyor 150. O zaman. Yani, ömür olarak ya. Yani. Araba indiriyorsun bir doküman. Herkes. Alışveriş yaparken sen orada böyle bekle. Kıyamet günü hedefin öldü. Öldü gitti. Şimdi ben diyeceğim ki, yarabbi diyeceğim. Ben o saate kadar, ben biliyorum ki sen niyet ecir veriyorsun. Ama Allah tarafı, şimdi hocam kim balık yemek isterse sahile gitmek zorunda. Tut, tutamasın ayrı konu. Ama dağda sen, daha başına yara bir balık olsa iyiysen kendini kandırırsın hocam. O zaman biz sürekli madem kıyametle yaşamak istiyoruz hocam. Şu davet yolu evet davet yolu? Hep burada devam edeceğiz. Allah'ım hamdolsun davet yolundayım. Ben oraya kadar yaşamak istiyorum ve ben çok mutluyum. Anlatıyorum, anlatıyorum, yazıyorum, çiziyorum. Ölüm meleği geldi. Zaten seni bekliyordum. Ya da çok umrumda değilsin yani. Korkmuyorum. Anlatabildim mi hocam? Çünkü neden? Ama o söz güzeldi yani İbrahimciğim derse bana çok sevinirim yani. Zaten öderler <gülüyor> inşallah ölüm şey, tamam. meleği. Şimdi o zaman ne biliyor musun? Eee ölüm meleğiyle artık dost oluyorsun sen. Çünkü neden? Kalan kısım eyvah eyvah kısım değil artık. Çünkü sen hesabına ölü meleği yok. Sen hesabına ya hocam Çin'e ben niye davet etmeyeyim? Orada bir buçuk milyar pasta var. Ya Çin'deki hayvanlarla konuşuyorum ben hayal dünyada biliyor musun hocam? Hayvanlar ne diyor biliyor musun? Feyyüz artıyor ne olur diyor gel akide buraya gelsin biz rahat edelim bize zulmediyorlar bunlar. Aynen bunlar. hocam. Cihadı e, lafınızı böldüm. Biz sadece e, hür insanları hürleştirmek için değil cihadı Hı. ediyoruz. Esir altındaki hayvanları bile hürriyetlerine kavuşturmak için Kimi yapıyoruz. sözü bu? Vallahi güzel söylenmiş. Hı -hı. Çünkü niye? Çiftekiler Sirktekiler falan Hı -hı. O adamın balı yenir abi ye. ha, inşallah. Şimdi o zaman Edeb kıyamet olursa ne oluyor biliyor musun hocam? O zaman kıyamet O saati var ya seninle farklı konuşuyor İbrahim diyor sen büyük bir pastaya talipsin çabuk tut diyor. Tamam hocam? Yani niyet ecri fena değil, güzel. Ama amelli daha tatlı gibi geliyor. Tamam mı evet. hocam? Belki de Allah talep bazı şeyleri niyete daha çok ecri veriyor. Hı -hı. Yani amelde hata olabiliyor. Yani e, sünneti uygunluk bazen olmayabilir diyelim. Hı -hı. Eksik olur, fazla olur, memnun olur. Ama niyette eksik fazla olmuyor yani. Hı -hı. Niyet sahiyse tamamdır. Evet. Bu formülle artık kim dinler ben bunu bilmiyorum. Bir defa şunu bilin ki ömrünüz kıyamadığa kadar uzar yani. Aynen Allah için Hı -hı. şu kaydı Hı -hı. o hedefe ulaşmak için bir araç kabul et. Öyle gör i̇nşallah. yani. İnşallah. Ve inşallah davetini yapar, He, çağrını inşallah. yapsın. Ha, inşallah. Olur ki senin bu sözünden ötürü hakkı görecek, Hı -hı. silkelenip kendini doğrultacak Hı -hı. ve gerçekten ben bunun için varım ve bu olmalıyım Hı -hı. diyecek birileri Hı -hı. çıkar inşallah. İnşallah. Evet.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 söylediklerini taşımak nakletmek bu fırsatı da değerlendireceğiz diğerini de değerlendireceğiz çünkü Biz iman etmişiz ki feme yaman ithkal zerre hayriye rah ve yaman ithkal zerre şerriye rah Allah razı olsun herhalde bu anlaşıldı var mı başka bir şey Allah sizden razı olsun Ey Allah